الله تمتعوا في توامنا لا لقد جاء رسول ربنا بحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قلوبنا محمد صلوا على الشهيد عندنا محمد أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان رضيه رب أعوذ بك مزاد الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله ليريه من آياتنا إنه هو السميع المصير صدق الله العظيم الله من بالقرآن العظيم بارك الله فيكم ve لله وفي من شرف الله الحج الطيب خصصتكم بالحج الطيب الذي لا اله عنكم من الله cümlemizi nazardan gözden muhafaza eylesin tüm şerlerden emin eylesin ve bu yolda attığımız adımları her birine bir hasene kayde ve, bir ve her birine bir seyyemizi mahve her birine bir dereceyimizi terbiye eylesin Amin Müjdeler çok Hem İrak gecesinin arabetindeyiz bir yandan da Şerif'in sonundayız. Şaban-ı Şerif'e yaklaşmaktayız. Çok kıymetli mevsimlerdeyiz, gecelerdeyiz, günlerdeyiz ama bir yandan da ahiret yolculuğu devam ediyor. Eceli gelen gidiyor, aramızdan ayrılıyor. Dünyada öyle bir uğrak yeri, durak yeri yakın zamanda nice tanıdıklarımızı yine kaybettik. Allah-u Teala vahmet eylesin. Vahid efendi vardı cemaatlerimizden. Efendim ihbanımızdan. Orada vefat etti bugün. Gördüğü ruhuna bir şehadet. Buyurun. Eşhel ve la ilahe illallah Eşhel ve la Eşhel ve la Eşhel ve la Eşhel ve la gidici iş durucu değiliz çok kısa bir ömrümüz var çok iyi değerlendirelim hiç boş getirme vakitler gidiyor her akşam siz geç geliyorsunuz diye ben geç geldim biraz onun için dedim bakalım geç gelmek nasıl oluyormuş ki, görsünler dedim hani. ondan sonra ammalaki Tabii ki mesela bizim şakası da yolda tıkandık ama mesela bu yollara adım atanların fazileti yüksek mediyeti hakkında cemaat hakkında da bir işare yazdım. Bedir hakkında bir kitap yazdım. Şimdi onu getirdim size. Bunları ne zaman yazıyoruz? Gündüzleri teksir yazıyoruz. 13 üçüncü çıktı. ruhul Fırgar 13 on basıldı. Onu ben getirmedim. Siz arayın. 14 günlük çalışıyoruz. Gündüzleri teşhir çalışıyoruz. 8 ayda evet devletlerimizin imdiyle bin sayfalık büyük teşhir çıktı. 8 ayda. Bunlar hepsi Arap kitaplardan tercüme. Hiç biri bir yerden aktarma değil. Hep Arapçadan tercüme yapıyoruz. Tercime. Bu kitapları ne zaman yazıyoruz? Geceleri. Yani. Uykulardan, istirahatlerden, şehitlerden vazgeçerek, feragat ederek. Niçin? Bir an evvel bir şeyler yapalım, yarın bugün gözümüz görmez, ayağımız yürümez veyahut ölürüz gideriz ahirete, arkaya bir şey bırakalım. Siz de okursanız inşallah sevabı bize de gelir, istifade edin. Şimdi bedin ilgili bu, bir tarafı Arapça, bir tarafı Türkçe bu, 400 sayfa. Bunu yazdık. Bunda çok bilimler var anlatacağım. Sonra cemaatle ilgili bir risale yazdım. baskıya verdim. 300 sayfa. Sırf hadis dolu, ayet dolu. Burada size müjde var. Niye siz buraya şimdi cemaate geldiğiniz gün yatsın cemaatini de beklediğiniz gün hadis yerinde buyruluyor. Evinden çıktığı zaman cemaatle namaza gitmek üzere her attığı adımına bir hatene bir cevap yazıyor. Her attığı adımında bir günahı silin ve her attığı adımına cennette bir derece yükselir. O adımlarınızı ona göre hesapla gelirken giderken böyle kısa kısa adım atarsanız adımınız çok olur dereceniz yüksek olur. Böyle uzun uzun atmayın çünkü bazı alimler numara dikkat ederdiler. Ondan sonra. Bukhari hadisinde Her gelişte cennette bir köşk hazırlanıyor. Şimdi dönerken de bir köşk daha. Allah Allah! Dünyada adam 50 metre daire alacağını şey. 50 kere gider gelir. Şimdi burada bir gelişte bir köşk, dönüşte bir köşk daha. Yalnız giderken, dönerken de bu cemaate namaza, Kur'an'a, zikre, edebe uygun hareket edersek bu köşkleri içtirmayalım. Yaptığımızı ıprat Onun için namaza, cemaate uygun hareketlerde bulunalım. Yolda daha öyle olsun. Çünkü o yolda hep namazda yazılıyoruz. Şimdi mesela çıktınız, akşam namazına geleceksiniz, şimdi yatayım bekliyorsunuz. Şu anda amel defterinde ne yazılıyor? sıralı namaz yapar. Hadis-i eziyet etmekten. Sözünüzle veya hareketinizle. Dikkat edin tavurlarınıza. Yanınızdaki insanlara eziyet etmeyin. Girerken, çıkarken, merdivende karşılaştığınızda veya orada kalabalık olur, bazı dâh olur. İşte birinin ayağını çiğnemeyeceksin, birine efendim ters hareket yapmayacaksın, eziyet yapmayacaksın. Bu çok önemlidir, eziyet sevabı bozar. Onun için, hele istihamlarla itiş-kakış yapmamak, şey işte eziyet yapmamak, abdest bozmamak. Şimdi abdest bozarsa da sevabı bozulur. Ama bir eziyet yapmaz ve abdest bozmadan oturursa, melekler sıralığına dua eder. Şimdi melekler size dua eder. Ne diyor melekler? Tek tek el zirinize. Mesela camide akşam namazına çıkarsan herkes çıksa tekten kalsan tek sana dua et çıkanlara Ne diye dua diyor? Allah'ın zillahu, Allah'ın merhamu, Allah'ın vesîm Ya Rabb'i buna asfet, Ya Rabb'i buna rahmet et, Ya Rabb'i buna tevbe nasib et, kabul et. Meleğin duası nerede bulun? Bu namazın peşine oturmanın sevabı öbür namazı beklemenin fazileti, şimdi yaptığı geçiyordu. En büyük faziletler bu cemaatle ilgili çok fazilet var. Ve idarede kalemez ki namaz kılacağı yere cemaatle kılacağı yere girdiği zaman kâhnet-i solât-i mâhkâhnet-i solât namaz dolu durdurduğu sürece o namazdadır, sıralı namaz ya dolu. Yani çok kazandıracak ameller vardır, ahirette fakir çıkmayan, Elin gibi boş gitmeyelim, bak ölenler pişman olur. Çıksak dünyaya da hemen namaza gitsek, cemaata gitsek, ilim meydirte gidecek. bir tane kazinoya gitsem diye pişman olan yok. Bir tane maşa gitsem diye pişman olan yok. Bütün ayetlerde, hadislerde bunu söylüyor. Herkes pişman, niye? Bir cemaata daha fazla gitseydim, bir sohbete daha katılmasaydım, iyiliğin meclisine daha katılsaydım, bir refah fazla kılsaydım, bir Allah fazla etseydim. Onun için vakit fırsat elde eder, inşallah Rabbim kazananlardan ver eylesin, kaybetmekten muhafaza edin. Şimdi kısaca, evvela tabii ki miras gecesi geliyor, bu hususta evvelce çok konuştum. Ailemce konukluğum oldu. Aksa acı altı ay sohbet yaptık. Her hafta miraç dersini bitirdik. Miraç uzun bir ders. Buradan da miraç dersleri yaptıklarım var. Bütün iki saatlik. Evet. Şimdi bunların hepsini böcen yetiştirerek. Ancak tabii inşallah Lalevim efendi. Dinliyor musunuz? Ya inceliyor mu buraya? Yok. Radyo burada devam ediyor mu? 88.3 burada. 88.3 İnşallah çektiği kadar artık bakalım. Efendim salı akşamı, kandil akşamı saat 9'da sohbet konacak. 3 saatlik mikro sohbet. İnternetten inşallah pazartesi konacak. Tübbeli Ahmet O'dan olsa Allah imanı verirse üyelik sistemi başlatıldı. çünkü biz buna mecburduk bütün hizmetler buna bağlı kaldı ve bu işte çökecek ki bunun da devamı için inşallah sizin burada üyeliğinizi bekliyoruz soru-cevaplar yapıyoruz. Şimdi mesela soru cevaplarda ne yaptık? Efendim, bugün önümüzdeki sohbette önümüzdeki hafta açılacak. Bundan evvel sihrin hakikati var mıdır? Büyünün mahiyeti nedir? Büyüden nasıl korunacak, Büyü yapanların durumu nedir? Onları cevapladık. Efendim, daha birçok saç boyasından, efendim, gözden, nazardan, ondan sonra efendim, mucizevi aletlerinden, enstrümanlardan Birçok aklınıza takılan soruların cevabını verdim. Tek tek tek tek. Her birinin bazıları yarım saat sürüyor, bazıları 10 dakika, 15 dakika. Böyle her hafta oradan sorulara cevap bulacaksınız. Görüntülü ben sorularınızı cevaplıyorum. Hangi yerden soru gelirse bunları cevaplıyoruz. Bugün boşanmayla ilgili. Bunlar bir kısmı atılmış 3 soru cevap 3 saatlik. Bundan sonraki de sırayla her pazartesi yeni soru cevaplar atılıyor. İnşallah Salı akşamı da Uzun miraç derdini görüntülü olarak oradan atacağız inşallah. Artık vakti olan, fırsatı olanlar dinlesin. Özellikle kadınlar çıkamıyor. Evlerde kalıyorlar. Dinlesinler inşallah. İnsanlara da ulaşsınlar Bunu şifre sistemiyle yaptılar. Arkadaşlar idare ediyor. Ben bu işleri anlamıyorum. Ama çok insan seferler oluyor. Ve çok iş. Dedim size bilmiyorum, ta Almanya'dan 400 kiralanıyor, 15 milyar 20 milyar senelik 30 milyar kiralamaları var. Bütün bunları arkadaşlar yapıyorlar. Oradan gelen gelince bu hizmetin çoğalmasına kullanıyorlar. Hepsi hizmete gidiyor. Benim bu hususta sizden buna destek olun. Çünkü buradan eni sünnetin müdafasını ve sapıklara karşı reskiyeleri canlı şekilde yapacağız. inşallah bu güçlü olsun inşallah. dünya yakasın. Şimdi çıkarken alabilirsin şifreler var böyle. Kart içerisinde o şifrelerden efendim bir sohbet cd alsan efendim kaset alsan 5 milyonlar 2 tanemiz 10 milyon ediyor idi evvelce şimdi kaset cd kattı bu internetten her perkembel sohbetini atıyoruz görüntü radyo sohbetini atıyoruz görüntü bir de soru cevap atıyoruz ne etti 12 tane bir ayda, bir ay bir de arada bursa'da geldik falan bunları da atıyoruz ve diğer bütün efendim hizmetler size arz edilecek. inşallah yine kardasınız. Çok kârdasın. Çünkü Kaset diziyle olsa bu iş 100 milyona mal olacak 12 sohbet basılsa. Pahalı çünkü basıyorsun. Bunları ben basıyorum ki. Ya bu sefer ne olacak? Şimdi internet daha kolay, daha ucuz ulaşım oluyor. Bir aile üyeli 10 milyon. İşçiyen 3 aylık bir olur. 9 aylık olur. Buna dünyanın ihtiyacı var. Ben sizin ayağınıza geliyorum ama her yere gidemiyorum. Fakat Amerika'dan alıyoruz, Kanada'dan alıyoruz, Ukrayna'dan arıyoruz. Binlerce insan, efendim milyonlarca insan bu sohbetlerin ve bu soruların cevabını bekliyor. Bir ben İstanbul'da konuşuyorum. Bir de Bursa'ya geliyorum. İki, başka hiç yere şu anda gitmiyorum. Bursa, Bizim görsün Ve nereye çağırıyorum? Gitmiyorum. Bir tek teslimle konuşuyorum. İkinci bursa. İki yer. Başka yok. Halim yok. Vaktim yok. Bu kitapları nasıl yazacağım? Sağlığım yok. Onun için internet aracılığıyla bütün dünyaya ulaşmak zorundayım. Yoksa basın, görüşler, ortalığı katlıyor. Onun için siz bu işte hizmet edenlerden olun inşallah çıkartacaksınız bu üyeliklerden alı, Hemen şifrenizi girip girersiniz. Mirak Yedesi'nde görüntülü 3 saatlik sohbet görüntülü konuluyor. Her perşembenin sohbeti, cumartesi, pazar konuluyor. Soru cevaplar her pazartesi konuluyor. Böylece inşallah Rabbin tamamına erdirsin. Allah Teala bu hizmetleri dünyaya ulaştırmayı nasip etsin inşallah. Sizleri de huzurda gayretli yaptım inşallah. Şimdi mirat dersini uzun anlatacak durumda değil, ancak biliyorsunuz ki allah Teala Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem Eceb-i Selim'in gecesi yani önümüzdeki salıyı çarçambayı bağlayan geceye denk geliyor, aldı, Mescid-i Haram'dan Mekke'den Burak'a bindirdi, önce ameliyat etti, melekler geldiler, kalbini çıkardılar. Kalbi şeridini, cemcem suyundayış cem cem Bunlar uzun uzun anlatılıyor. Ondan sonra Burak geldi. Burak'a bincildiler. Ondan sonra Meslek sahibi götürdüler. O yolda neler göründü, neler göründü, neler? Bir saat o yolda görünenler var. O yoldan sonra Meslek sahibi peygamberler önüne geldi. Hepsi ona cemaat oldular. O onlara imam oldu, namaz kıldırdı. Ondan sonra merdiven yaratkı yapıldı. Birinci bir katmanaya, ondan sonra her katmanaya, 7 kat oradan Sidra-i o bütün yaratıkların ilminin ulaştığı son nokta. Cebrail Aleyhisselam bile oradan ileri gidemez. Ondan sonra Allahu Teala kemilini tek başına kabul etti. Ür-i Rüya Gayrol Beriyyeci Ahmet Ür-i Rüya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ey yaratıkların en gayrısı yaklaş Ey Ahmet yanaş Ey Muhammed yanaş sallallahu Böylece yaklaştırdı yaklaştırdı manevi yakınlıktır bu Allah mekandan münezzeh aralarında mesafe söz konusu değildir ama asla yaklaşsın diye Allah Teala ne buyuruyor eskâhul ثُمَّدَنَا فَسَدَلَّا فَكَانَتْ قَعْ بَحْتَوْسَيْنَ اَوْتْنَا Habibim o kadar bana yakın, yakın oldu ki iki yay iki yay yan yana koysan veya ondan daha yakın ne kadar mesafe olur siz buradan mesafe alınamayın ama manen bu kadar yakınlık oldu bu hiçbir peygambere nasip olmadı Allah Teala ona cemalini gösterdi efendim Allah Teala ona yetmiş bin selam dünyamızda ki ve Allah Teala ona bu vakit namazı farz etti. Neler neler neler neler. Böyle bir gece, 27. gece fazileti çok Muhammed Mustafa'bulu sallallahu aleyhi ve sellem bir gece vardır ki kim onu ibadetle geçirir, bir de gün vardır ki kim onu oruçla geçirir, o gecenin ibadeti 300 senelik ibadete denk, o günün orucu da 100 senenin orucuna malidir. Bu hangi gece dir ve hangi gündür? Gece bitmesine 3 gece kalır. Yani 27. gecedir. Yani önümüzdeki salıyı, çarşamba ibadeti dir. Orucu hangi gündür? Baş şimdi. Her zaman söylüyorum, İslam'da gece önce gündür, sonra gece. Kandinin günü ne gün? Çarşamba. Gece salıyı çarşambaya bağlayan gece olursa günü ne gün olur? He? Böyle haramaya gidiyorsunuz yani. Salıyı tutuyorsunuz Allah kabul etsin. Çarşamba kadar? Esas 27. gün hangi gün? Çarşamba, farkıma bak bakalım. Gece önce gelir gün sonra gelir. 50 kere bunu Söyledik ama yine de hatırlatalım. 27. günün 11. Çarşamba günüdür. Mübarek. Geçe Salı günü ya tutsam zarar mı olur? Zarar olmaz çünkü Recep Aylin her gününün cevabı çoktur. Hadi size ne oluyor ince? Bin cennetin mecahine, bin zel'in ve fıttahine, liman tamamen Recep. Recep'in herhangi bir gününde tek gün bile oruç tutan ne? cennette altından ve cümüşten yapılma şehirler var. Şehirler var. Kötler değil. Sen şu dünyanın fakirliğine bak. Şu dünyanın en zenginlerinde bir tuğla, altın tuğlası olan yok. Altın tuğlası olan olsa son altından bir evi olan yok. Evi olsa bile 200 metre değil. Efendim, 70 bin kapısı olan. Yetmiş bin kapısı olan bir kapıdan öbür kapı görülmüyor böyle bir altından kök var mı dünyanın en hangi cennetini fıtkeç cennetin köşkünün kapısının tosmağı dünyaya getirilse borsalar çöker Amerika Japon borsası çöker hiçbir borsa onu alamaz bir kapının tokma, cennetin kapısının tosmağı böyle şimdi recep de tep tep bir oruç tutana ne var Diyor ki, altın ve dünnüsten şehirler var. Bursa neler? Kertik Tula, Efendim, Zephan, Olmuş, Veya Ahşap. Bu ne? Bursa gibi, Burca'nın tüm altın ve dünnüsten olsa, kümün. Bunun gibi kaç tane şehir var, Becep'de bir gün oluşturdur. Ama tabi burada da mesele, hakikaten iflas satmak, takva üzere tamamlamak, haramdan sakınmak, kıyfetli kodudan, yalandan, namahremden -e uzak durmak. Tabii ki oruçluyken adam çıplak karıya bakarsa, ondan sonra eden şarkı türbili nece Gibek yaparsa, dedikodu yaparsa, yalan yere yemin yaparsa, yalan konuşursa, yalan yemin olmasa da, yalan konuşursa, bunun orucunun bütün yan gelileri gidiği 10 günle i̇şte cebayın günleri altıncı aşamada kapıları var. Cebay kaç gün? 30 gün. 30 kapı var diyelim. Bu sene 29 da 29. Zaten 4 ay 29 olarak yazmışlar. Böylece 6. ve cefardaki kapılarda her günün orucu var. Eğer adam sakva üzere bir günün orucunu tamamlasa o günün kapısı ve o gün Allah'a derler Ya Rabbi bunu affet. ederler, o günce abol. Ve bu Ama sakva ile tamamlamazsa efendim, o, o kapıda dile gelmez, istiğfar etmez, o gün de hafiflemez ve ona ne denir? Nefsini seni aldatmış. Sen geldiğini oruç tuttum zannediyorsun ama boşuna açtın Yazık olur. Bari oruçluyken ağzımıza gözümüze elimize dilimize sahip olalım ya. Bari oruçluyken bari. Ne demek? E, iftara kadar. Ama o beni hani günlerde çok uzun, ben konuşmadan nasıl durak Karya bakma, şuraya bakma, şarkı dinleme. E, orucun manası ne? Oruk adamı böyle korur işte. Zaten korursa oruktur, korumaksa boşluğa çizimliktir. Onun için inşallah tutalım. Şimdi, o geceyi ibadete iade O gece buraya Metin Hoca, Akşın Metin Hoca geliyor Efendim, sohbet var burada. İnşallah o sohbete gelin, dinleyin. Ondan sonra da gecesini ibadete geçin. Benim Recep Nisanem sizde var. Recep Hazretleri için 27. gecenin namazı var, 12 rekat namaz var. Onun tarifine bakın. Ondan sonra başka bir iki rekat namaz var, muradınızla ermek için. Onun duası var, onu okuyun. Bunları kitaptan takip edin. Ben her şeyi yazıyoruz ama sonra her dakika da bunu konuşacak durumum yok. 27. gece bahsi var. Recep Hazretleri. Oradan bakın. İnşallah olur. Ondan sonra ben sizle daha görüşemeden. Ne gelecek? Berat gecesi de gelecek. Değil mi? Şabanı şerif gelecek, Allah kavuştursun inşallah. 15. gecesi on 15e bağlayan gece ne gecesi? Berat gecesi. Şimdiden bir akkederinizi de tebrik ediyorum. Mübarek oldu. Hepiniz gibi. Meraat gecesi de olsun, hayırlara resmeli olsun, çok ibadet nasip olsun. Tembellik üzerinizden kalksın, uyku hali kalksın, gerçeklik kalksın, sabaha kadar kıyamda durun inşallah. Kuran okuyun, zikredin inşallah. Çok önemli gece, 27. gece ve ondan sonra hemen 20 gün arayla, 17-18 gün arayla ne görüyoruz? Meraat gecesi görüyoruz. Meraat gecesinde de çok ibadetler var, çok dualar var. Ancak Evet, 16, 2 mi bu? D, D. Z, 80860 bu araç acil çekici komşulardan ihtiyaç var. 16 Z, 80860, 16 DT, 967 Bu iki araçların saatleri araçlarının başına buyursunlar, yolu açsınlar, ihtiyacı gidersinler. Ondan sonra beraat yediyesinde ben sizi Allah için çok seviyorum. İyiliğimizi istiyorum, Berat gecesi nasıl bir gece? Bir sene kaza ve kaderlerin takdir gecesi, onun için es geçemiyorum, size onu söylüyorum. Berat gecesi mutlaka ve mutlaka, üç yasin var. Üç yasinin de var, niyeti var ve duası var. Şaban işareti bu, Şaban işareti, bunu demeden edemiyorum. Çünkü unutursunuz, ben de bir daha gelemeyeceğim. Çünkü neden istiyorum ki uzun yaşayın? İstiyorum ki bollukta olun. İstiyorum bela bulmayın. Bunlar hangi gece bu işler görülüyor? Bir gece çalışırsın, bir sene rahat eder. Ama sen bir gece yatarsın okumaksın, bir sene hızlı alamazsın. Bu sefer biz bunu size duyuralım diye. Ne ediyoruz? Efendim e, bütün evriye Allah'tan naklediliyor. Feraat gecesi ne yapacak? Efendim şu sayılanları yapacak. Bütün isteklerini Allah kendisine iftah edecek. Akşam namazından sonra efendim 6 rekat namaz kılacak. Her rekatta bir fatiha, 6 ile. Yani 6 kıraat. İkinci her iki rekat selamından sonra bir Yasin. Bir Yasin. Üçüncü birincisinde birinci Yasin'de ne edecek? Ömrüne bereket. Ömrünün uzaması için. Hocam efendim ömür uzar. Mı? Dua ile uzar. Allah onu zaten dua diye mi bilir uzatmalar var ya uzatmalar Sen de uzatmaları yakarsın. <gülüyor> Bir okuyacak için ömrüne bereket niyetiyle. E, o zaman o zaman her sene okurum ben de ölme. Sen öyle zaten. böyle diyen senin nasip olmaz o Niye unutturulursun? Unutturulursun. E o zaman da, e ama o zaman da zaten. E bu işte bir fayda yok. Niye fayda yok? Okuduğun sene en azından rahat eder. Evet, ömrüne, berekete niyet edersin. İkincisinde, rızkına, bereket ve belaları devretmeye niyet. Rızkınızda sıkıntı var mı? Var. Efendim, başınızda bela var mı? Yok. Gücün bu ikinci yâkim. Niye iki rekat namaz bulunuyor altı iflattan Ondan sonra bir yâkim. Onun niyeti ne? Rızkına bereket ve belaları devinleye. Üçüncü de insanlara mutaçi olmamak, yani maddi durumunda ölünceye kadar insanlara mutaçi olmamak. Bir de son nefeste iman ile ölmek. Üçüncü de, de buna niye dederdi? Üç yazın sonunda berabere gecesi duası var. Kaç kere okunuyor? Hatırlıyor musunuz? Çok leveleden istiyordur ki. Işte. On kere okunuyor. 172. sayfede 173. Bu çok önemli. Hazreti Ömer'in duasıdır. Abdullah bin Mesud'un duasıdır. İlahi. Öyle bir dua ki bu. Bütün işleri değiştirin. Hayatını değiştirin. Kötü yapıyı değiştirin. Besbahtığını kaldırır. Çünkü bu duada diyor ki Araştırma 10 kere okunacak bu. Ya Rabbi denilen mafızda iyilerden yazdıysan rızkı bol yazdıysan Şahit bahsiyar yazdıysan e, sahabi deyilir. Ama sen benim de kötülerden yazdıysan imazı böleceklerden yazdıysan rızkı dar yazdıysan sen benim rızkımın darlık yazısını sil. Kötü ölümlüğümü sil. Şekavetimi ve baklığımı sil. Beni iyilerin desteklerine getir. Çünkü her şey seferi elindedir. İstediğini silersin, istediğini bırakırız. Çünkü sen ne biliyorsun sadihullah? Yemkulla yecab, yusmi, varinde mukjab. Allah istediğini yazar, istediğini siler. Dedi mahzuz Allah'ın katındadır. Kimse müdahale edemez. Çünkü ne Dua gelen belaya yarar, daha henüz gelmemiş olanı da yarar. Geleni kaldırır, gelmemiş olanı da engeller. Duadan önemli bir şey Allah kapında yoktur. Onun için, beraat edersin dedi. En azından bunu yaparsanız, daha yapacak çok şey var ama istiyorum ki, Allah Efendimiz'e gayet ödün ömür versin de, birlikte yaşayalım da, bu cemaatlerden ayrılmayalım. Daha çok kazanalım, kaybetmeyelim. Onun için, Biliyorum Kendim yapıyorum. Bu beni çok tatmin etmiyor. İstiyorum. Hepiniz yap. E o sen bizim niyetimizde de yap. Anladın da, o zaman ben senin niyetimizde iyi mi şansıyım. Ama ben yetersem sen doymazsın. Onun için sen de Ben sizi yine dualara katıyorum. 15. gece keşfiret edip. O gece 14 namazı vardı ne duaları vardı ve bütün seven bize gelen cemaatı niyete kattım. E ben bu sizi unutmam. Allah unuturmasın. Ben sizi anamdan babamdan üstün tutarım. Kardeşimden yere tutarım ben sizi. Ben sürünken size gelirim. Ben sizi cemaat adamıyım. Ben çocukluktan cemaata girdim. Allah beni cemaatın içinde at. Ben cemaatten maalim var. Elin için en iyi Allah yolunda beni sevenler. Çünkü bu sevgi süreklidir, diğer sevgiler geçicidir. İnsan en yakınına bile sevmediği dinç yapsa, efendim biraz sıkışsa, biraz daha lansa, biraz maddi arasında problem yaşasa, her o sevgiler ne olur? Bul gibi, soğuk ve biter. Ama Allah için olan bu sevgiler iyi gününde de kötü gününde de yine fayda bu Müslüman kardeşlerinden gelir. Onun için Allah hepimizden razı olsun. Şimdi, bu eserle ilgili size, bu çok büyük 400 sayfa ve bu çok muazzam bir baskı. Denk renk, dört renk baskı. Bunun içinde kaç kitap var? Beş kitap var. Bu beş kitabın, birincisi Abdülazul-i Şami Bedir'e katılan üç yüz küsur sahibi, Uğut'ta olan yetmiş küsur sahibi ve Ashab-ı 70 yetmiş küsur. Bunların hepsinin isimleri ürmetine. Allah'tan yalvarılıyor, dua ediliyor. Ondan sonra ikinci risale de efendim Beblerci Hazretleri'nin o şiir halinde yazmış mübarek evriye Allah'tan. Üçüncü ricale Mevlana Halis Hazretleri Nasir Sarık'ımızın İmam Rabbani'den sonraki en büyük şeyhimiz Mevlana Halit'tir. Biz Halid'i toplumdanız. Mevlana Halit Hazretlerinin kitabıdır. Salavatla dolu, esma dolu. Onda da Bedir Ehli'nin ile dualar vardır. Son dördüncü ve beşinci kitapları da ben bunlardan çıkarttım. Kısa bir gerleme yaptım. Neden? Vakti, saat olanlar için. Çünkü öbürleri yarım saat sürüyor. Benim yaptıklarım on on beş dakikada kısa yaptım son iki tane. Yine size kolaylık olsun diye. Şimdi o arada da bu sol tarafından da baktığınız zaman Türkçeleri, bütün bu kitapların faziletleri, Bedirlerinin faziletleri, bunları okumanın faziletleri ve çaire ve çaire. Bu beş kitabın özellikleri bunları yazıyor. Ortada da ne var? Bedirle ilgili resimler var, efendim. Basullah efendimizin yaklandığı yer, Basullah efendimizin bedirdeki efendim ağaçları. Ondan sonra meleklerin iyiliği bu mübarek dağın resmi var bu öyle bir dağdır ki hala burada zafer davulu çalınıyor keşif et, buraya muhezif gibi bu, o davul sesini duyuyor şimdi Bedir'e gitseniz Bedir'in sorsanız buradan hala davul sesi geliyor diyor hala hala evliyalımda kitaplarda yazıyor ama şimdi bile Bedir'e giden birisi olsa Bedir'deki bazı Allah topları buradan davul sesleri duyuluyor Bedir'de köpür, köpür, kazındı, yetmiş gavur geberdi emin cehiller, İslam belirlikten sonra rahatladı. Bu o resmi. Bak burada bir resim var, evden, ocaktan uzak olsun hani, bu kimin resmi bu? Bu kalitli burun resmi. Niye? Yetmiş gavur burada geberdi, buraya atıldı. Ebu cehidin yaptığı yer, çünkü neden buradayız, ot bitmiyor bunların üstünde ne kadar yağmur da yapsa hop bu merhumlar yetiş yavru böyle ziyaret etse gitmeyen yavrular da ya Türkiye'de onlara adresini verelim diye gösteriyorlar yani. Onlar da senede bir diksinler. E bu giyinin var ya. Onlar ziyaret edebilir orayı. Ondan sonra efendim e, Ahabeli'nin içliği kuyunun yeri var. şehitlerin anısı var. Eski Bedir'in, Yeni Bedir'in resmi var. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in ordusunun durduğu yerin resmi var. Ondan sonra efendim yaslandığı yerin resmi var ve taire, Dua aksi Halis Mescid'in resmi var. Şimdi bu mescid yapıldı. Efendimiz burada yalvardı, yalvardı sabaha kadar. Herkes uykuya daldı, Bir kez o ayakta kaldı sabaha kadar. Ya Rabbi adı diki Müslüman kaldık. Bizi de burada daha Allah diye kalmayacak. Ne olur Allah'ım dedi. Ya Hayy ve devam ederek bu mescidin yerinde ben bunları ziyaret etmek resimlerinde almışım, size bunları da bu kitapta arz etti. Şimdi Bedir fazileti nedir? Bedir meleklerden Bedir'e katılanlar var, bir de insanlardan Bedir'e katılanlar var. İnsanlardan Bedir'e katılanların sayısı kaç? Ama bu istiraflıdır, en az 313'tür. 352 rivati var, 363 rivati de var. İhtiyata, isimlerin bereketi 363 alınıyor. Ama kuvvetli rivayet 313. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril aleyhi ve sordu ki, Bedir'e katılan meleklerin, melekler arasındaki durumu nedir? Dedi ki, Ar Hı -hı. artık sayısını Allah bilir, bu kadar meleğin içinde en üstün melekler Bedir'e katılan melek. Evet. Rasulullah Efendimiz'in huzurlu gibi, işte bizim içimizde de bu kadar sahabe var, yüz fütür bir, en üstün sahabi, bedire katılan sahabe. Çünkü onların o gecesi büyük bir geceydi. Kâh-ı Abî bir, bir hadiste buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Bir çocuk ilim ayetinde doğsa, 40 sene fıkıh ilmi tahsil edecek, 40 sene ve bu ilimle beraber bütün ibadetleri yapsa, bütün günahlardan sakınsa, bir tane günah yapmasa ve bir ibadeti fıkıstaki kaybetmesen ve en yakın zamana kadar, yüz 150, yüz yüzeyini, yaşına kadar bu şekil yaşasa, hiç günahsız ve bütün ibadetleri fıkıstaki üzere yaparak Vallahi izin bir bu bedir gecesi var ya, bu gecenin de yetişemez. Çünkü çok kazandılar onlar. Yani çok büyük fedakarlık yaptılar ve bugün İslam bize geldiyse o gece ölmediler. Biz Müslüman saklıcıyoruz. Ondan sonra had-i kerimler faziletleri aslında çok. Birkaç tanesinin aktarildiği. Hatıpladıyallahu'nun bir kölesi vardı, Bu ondan biraz şikayetlendi. Hatıpladıyallahu da bedire katılmış geldi dedi ki ya Resulallah dedi köle vallahi dedi bu hatıb cehenneme girecek <gülüyor> ne köleler varmış ya şimdi rahalar böyle konuşamak hem de Resulallah çıkıyor hem de bir de yemin ediyor hem de diyor <gülüyor> ki bu cehennemlik ah Şahin Akın Efendi buyurdu illa kezeste. hayır dedi yalan söylüyorsun girdi niye Allah'dan ne geldi bu levhan Beytü'l-Bedr'den Hudeybiye. Beytü'l-Bedr'de bulundu ya o, Beytü'l-Bedr'de bulunan hiçbir cihetine kim? Diye Hudeybiye'de bulunan, Hudeybiye'de bulunan 105 kişi. Beytü'l-Bedr'de Bekir. bulunan 313. Bu lanetli cehenneme girmeyecek. Allah Teala bunlara vaat etti, söz verdi. Ancak burada ilginç bir kıssa var. O da nedir? Hatıratullah-ı Azam-ı Çoluk çocuğu Mekke'de Orada eli ocağı var, kersim edinize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne hazırlanıyor? Mekke fesine, fakat unuttuğun gibi saklıyor müşrikler duyup da tedbir almasınlar diye. Bu arada bu Hatıf razıya Allah mübarek adam işte, yüktü abi Allah ne yaptı? müşrike kadınla Medine'deki bir kadına mektup yazdı. Mekke müşriklerine mektubu yolladı ki Resulullah'ın hazırlığı var. Mekke'ye saldırma benden size söylemesi. Esan. Bak. Bu nerede geçiyor? Buhari'de bu. Bu mektubu kadına verdi, müşrike kadın da yola koyuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Halil Efendimiz'i, efendim on sonra Ebu Merced Hazretleri'nin, Esnübeyr Hazretleri'nin Tepede asın, yeri gel. Yola çıkıyorsunuz hemen. Haç bahçesi var, haç adı Medine'nin çıkışında, postanın adı. Hemen oraya koşuyorsunuz, yetişiyorsunuz. Orada bir kadın bulacaksınız. Bu kadın bir mektup taşıyor. Hemen ondan o on mektubu alıp bana gel. Kadın da bana getir. Hazreti Ali Efendimiz emrandı, tamam dedi yola çıktı, hemen diyor kavuştuk, kars bahsetine geldi, baktık bir kadın bir deveyle gidiyor. Hemen dedi çöp odamı deveyi sökertti, çıkart meçhubu, ne meçhubu dedi, meçhub bende. sende, dedi yok bende. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, Resulullah yalan söylemez, sallallahu aleyhi ve sellem, ona Allah bildirdi. Onu Allah de bu Boşluk var, sende mektup var. Ya mektubu çıkarırsın, bizi zora sokma seni koyarız. Çıkartmamız lazım, müşürü bakımlar elde edemez. Bir, bir rivayet kemerine sokmuş bir rivayet saç örgülerini içine sokmuş. O zamanki karılar şimdiki karılar gibi geldi, saçsız değil, bir, bir saç var ki bir mektubu değil, bir kitabı zor içinde. Öyle ha böyle, dolamış kafayı. Neyse çıkarttı Mektubu verdi Mecbur Çünkü Hz. Ali Mehmet dedi ki, bana bak Resulullah yalan söylemez Sallallahu aleyhi ve sellem Mektubu çıkarttı Hiç bakmadı var mektubu Doğru Medine'ye Resulullah Efendimiz'e mektub geldi Mektubu bir açtı Baktı ki Efendimiz okuyamaz biliyorsunuz Mucizesi oldu Ümmi Efendim, Hemen Hz. Ali Efendimiz oku Okudu Mekke müşriklerine diyor ki Resulullah Fethi hazırlanıyor. Size tedbirinizi alın. kimden bu mektub? Hatıpta var. Gelkin Hatıp bakalım. Hatıp geliyor ama Hazreti Ömer de kılıcı çıkarttı. Ya mübarek bir kerede bulunmayın. Her yerde var ya. <gülüyor> Radıyallahu anh. Bir kebinde uyumadı mı bu ya? Bahçesi yok mu ya? Rasulullah ne iş var? Bu hazır. Kılıcıda çıktı. Dedi bunu kelle gitti. Hatıp geldi. Titriyor. Resulullah benimle buyuruyor. Sallallahu anh. Mah meleke ala hadem. Şimdi bu mektubu yazmanın sebebi mahvoldu ya. Dedi ki ya Resulullah ben seni doğrusunu söylüyorum. Zaten yalan söylersin. Resulullah yalan söyler. Sana doğru söyle. Bu dediği sahabenin, muacillerin her birinin akrabası var. Bir şey olursa çoluğumlu çocuğunu koruyacak akrabası var. Ben onlardan değilim, Kureyş'ten değilim. Ben dışarıdan gelmeye inmek Onun için beni kimse arkamı aramaz. Çoluğu çocuğumu da kimse korumaz, kollamaz, eder geçer. Ben de bu çocuk çocuğumun durumunu düşünüyorum. Ben biliyorum ki sen galip geleceksin. Sen kazanacaksın. Ben mektubumla da onlar ne tedbir alsalar bile sana şarke zarar veremezler. Ben benim imanım bu ama dedi belki bu mektup sebebiyle de işte Allah Teala çocuğu kurtarır. in Allah kurtarır da bu da devam olur belki diye ben bu niyetle yaptım. Efendim sen bilirsin dedi sadece nar Allah. Ya Rabb ya Rabbi öyle Allah. Furat belki munafık dedi. Boynunu burayı dedi. El munafiki. Senin durum boynunu burayı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sadaka Arkadaşımız doğru söyledi. Sözünde doğrudur, niyetinde doğrudur. Gerçek onu illa hayra. Sakın onun hakkında kötü konuşmayın. Hadi bakalım. Ondan sonra Hz. Ömer dedi ki, ya Resulallah, bu sana gayenlik yaptı, Allah'a iyilik yaptı, bu haberi iyice haber verdi, yolda yolda meçhubu. Rasulullah s.a.m buyurdu, ya Ahmet bu Bedir'de bulundu mu? E dedi bulundu. Peki Bedir'de bulunanlar hakkında Allah ne buyurdu biliyor musunuz? Ne buyurdu? Allah İzzeti Alelallah Teala ya Bedir. Allah Bedir'e katman sahabeye bir tecelli etti böyle. Bir an geldi böyle, bir tecelli saati geldi. Allah buyurdu ki: Ya mennu'tukum, fekad rabtukum, fekad vecdetnukum el cennet. Ey Bedir'de bu gece ve bugün de bulunanlar. siz bundan sonra ne günah yaparsanız yapın. Sizin bütün yaptıklarınızı şimdiden peşinden affettik. Yaptığınız günah aff olmuş olarak oluyor. Meydana gelirken daha aff olmuş. İki. Çöl doğarken aff olmuş. Sen bir günah yapsan daha aff olmuşsun. Böyle bir garantiyi Allah sadece kime verdi? Sadece Bedir'e katılanlara başka hiç kimse hakkında böyle bir hadis yok. Hele bizden biri hakkında böyle bir hadis olsa kırmadığımız şanak bıraksak. Naf ol, Allah bizim gibi adam öyle müdde verir mi? Ne mal oldu olur belli. Daha şimdiden müddemiz yokken bile cennetle müddelenmiş gibi göbek açıyor. Ya bir de müjde alsak ne olur? Ya bütün milleti dolandırır mısın? Tövbe ne buyurdu? Ne yaparsanız yapın, af oldunuz ve cennet size vacip oldu. Kesinlikle girmeniz takıldı. Onun için bu da dedi Bedir'de bulunmuştur. Bunu başkalarıyla bir tutamayız. Allah'ın bunlara özel sözü var. Sen suluci sor kınına. Hazreti Ömer'in iki gözünden yak geldi. Allah Resulü Alem. Ne buyurursanız o. Ben dedi dışarı göre böyle anladım bu işin ama. Bir de bu işin arka tarafı var. Onun Bedir ehlinin, burada okursunuz daha. ben çok fazilet yazdım inşallah. O 313 kişi, o fetahkanlığı yapan özellikle 14 şehit, şehit kaç tane? 14 isimleri var onlar kırmızı çizgili, atları kırmızı çizgili ve. Türkçe isimlerde de kırmızı yazıyla yazılanlar seyidimiz. 14'te seyidimiz var orada. Bu mübarek insanlar. Onlar bu fecaçarlığı yaptılar. Eğer biz onların anısına yazılan bu eseri okumakta, yani yarın onlardan şefaat isteme, himmet istemeye yüzümüz zor olur. Bu dil bize onların vergesiyle geldiyse onların bize büyük hakkı var demektir. Onların hakkı diyemeyiz ama en azından onların hatırasına bir eser hazırladık. Siz de bunu okuyarak inşallah mübareklerin himmetine nail olabilirsiniz. Şimdi bunların isimlerini okumanın fazileti ne? Bunu merak ediyor musun? Birkaç tane anlatacağım. Kısa. Siz okuyun diye bu beş kitabın hangisini kitabı okusanız hepsinin işi var. Beş kitabın hangisini okusanız Arapçada var. İster bir bunlarının sesini, ister bir bunlarının sesini ama 313'ün ismi hepsinde var. Şimdi burada tabii çok faziletler var ancak İmam-ı Devvani Hazretleri buyuruyor ki Bedir ehlinin isimleri okunduğu zaman yapılan dua müstehiz kabundur ve bu denenmiştir. Bir yerde oturdunuz. öbür kadınlar dinledi Veya sen kendin okudun. Teşhinden ne istiyorsun? Ya Rabbi şu hastalığına şifa ver. Gene de gör. Çünkü Allah bunların ıslanıldığı zaman bu 313 ordudur. Bu ordu en an ruhaniyetleri hazır ve lazımdır. Nereye çağrılsa kılıç kalkan geliyor. Allah dostları bunu böyle görmüştür. Bizim görmemize lüzum yok. Biz yapacağız. İtikad edelim. Şimdi Şeyh Abdullah-ı diyor ki Evliya-ı Allah'ın birçoğuna sordular. Siz bu makama ne geldiniz? Dediler ki biz okuya okuyor, okuyor, Sırf bu isimleri okumakla adam envî Allah'a tabi Başka bir ameli olmaz. Hastaları bir şey şifalı mesela. evliya Allah'tan biri şöyle diyor. Bir hastanın diyor başına elimi koyduğum zaman Bedir isimlerini de bir taraftan okuduğum zaman mutlaka o hastanın hastalığı neyse kifadırmıştır ama eceli geldiyse o zaman ölümü kolaydır. Eceli gelmediyse de hastalık mutlaka kalsa. Sürünmez. Şimdi, burada tabii çok rivadeler var. Anadolu mense bir kaç tane söyleyeceğim. Mühim işlerde Bedir ehlinin isimleri okumak ve yazmak denenmiştir. Duanın kabulü bakımından bu isimleri okumaktan daha sonra atlisini görmedim diyor Allah'ın velileri. Şimdi, bunların ismi anıldığında, onların adıyla dua edildiğinde rahmetler, bereketler, mağfiretler, yar, her gün okusa bir adam onların hürmetine hangi haddetinin görülmesini isteyecek? Derdin ne? Borcun var, çok sıkıntım var. Bekire'nin isimlerini her gün oku, yirmi gün, otuz gün, kısa zaman içerisinde borcun ödenecektir. Kim öder? Sen karıştırma. Bak, burada anlatılıyor. Adamın bir tanesi annesiyle beraber Mısır'dan Hacca geldi, çok etsin. Yüzlerce sene evet. İki cevenin üzerinde geldiler. İki cevede Arafat'ta öldü. Bunlar şimdi Mısır'a nasıl gidecek? Paraları da yok, perşan oldular. Geldi Medine'de bir evliye Allah'ı ziyaret ettiler. O da onlara dedi, Hazreti Hamza'nın sabrüne da Hamza'da biliyorsunuz Bedir etsinler Uhud'da şehit oldu ama 313'ten beri de cimdir? Hazreti Hamza'da dedi ki işte Hazreti mezarına Bedir e oku ve ondan özellikle Hazreti Hamza'dan himmet iste daha karıştı diyor ki gitkim okudum döndüm diye Ravza'yı yukarıya bir de annem beni buldu dedi ki cami dedi ki bir sürü sor bir geldin geldim baktım bu muharek bir zat nurdu böyle. Dedi ki gel ya sizin deveniz mi öldü? Hadi benim bir arkadaşım var bir ceveciye götürüp Cid tutuyor. O deveci kalktı ya falan. aa buyurun falan elini öpüyor. O da ona dedi ya şunlara dedi ki deve ver bunlar dedi mısıra giden kafileye karıştırılar. Bunlar yaya nasıl yetişecek? Ondan sonra para da verdi. Bunları para diyor. deveciye para da verdi. Ondan sonra bunları deveye koydurdu. Bunları Bunlar deveye kabile ediliyorlar, Mısır kabilesini, geldi deveciye ertesi dedi ki ya dedi bu zat kimdi dedi, biz bunu tanımadık, etmedik dedi. Dedi ki bu zatı ben de tanımıyorum. Fakat sonra evriya Allah'tan ne sordum dedi, Hazreti Hamza'nın ruhaniyeti içine giriyor, böyle şekle giriyor, geliyor. Kendinde dinmek isteyenlerin böyle bütün işlerini görüyor Sen dedi, Allah razıya Allah'a geldi, deveyi de aldı, parayı da verdi yola koyduğunları. Camiye girerken diyor camiye geldik bana sen önden gir dedi. Ben girdim diyor. Arkadan bir bastım kaybettim. Şimdi bu işler hala devam ediyor. Zaten Medine'nin efendim bütün duaları özellikle Hazreti Hamza'da yapılıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz bile ne buyuruyor? Ben amcamın yanındayım. O Hazreti Hamza'nın yanında kaç şey yatıyor? 70 şehit yaşıyordu. O 70 şehidin 50 hücuru Bedir'e. Uhud'da şehit olanların 50 hücuru Bedir'e katılanlar. Yani Bedir'de 14 şehit oldu ama sonradan onlara hep Uhud'da, şurada, burada hep şehit oldular. İşte bir tanesi de kimdir? Bir tane kimdir? İstanbul'un Medan-ı Siharı, eba beden Belen -Sahar. O da neye ehlidir? Bedir. Çünkü de Mübarek Kandil Gecesi veya Ay Gecesi'nde beni içeri sokuyorlar, en yakın hayıvarı. Orada bu beldehini okudum. E, Tabii onun adı geldiği zaman da bir hoş oldu yani. Onun ismi geçince diye diye yubelen tarihi diye bir başka bir fevzi oldu yani. Başka bir hal geldi yani. Ya hele Cebayın kabrini de okumuşsa da hiç başka olur yani. Çünkü üstüne üstten aramızda en büyüklerinden biri İstanbul'unuzda yatıyor. Bunlar bedir etlidir. Bunların büyük menakıbı var, faziletleri var. Şimdi bunların bir kısmı, bir tanesini anlatayım. Zeyd-i Hakk'in radıyallahu anh anlatıyor. Bir sene diyor, canavarlar bu yolu kesti. Yani yırtıcı hayvanlar var, o yolu kestiğe gelirdi. Öbür yolu da ihtiyaç kesti. Hat vilayetinde. Bize ulaşır yollar, iki yoldan da kimse gelemiyor. Ya büyük kafileyle gelecek, ya böyle iki üç kişi ya şiyalar koyuyor ya hayvanlar kaptırıyor. Bir gün babamla okuruyoruz, bir de baktım. Birisi geliyor, vuruldana vuruldana, bir kafile arkasında var hayvan yük. Hiç bir şey olmaz. Ya dedim bunun arkasında da bir şey görünmüyor insan. Bir de baktık bir köle var içerisinde. dudakları kıpırdıyor. Okuyor. Gelince babam dedi ki maşallah maşallah ya bir şey oldu bu yoldan nelerdi? Sen tek başına geldin. Sen ne mübarek adam? Dedi ya ben ne mübarek adamım? Ben dedi eskiyanın dinliyim dedi. Dedi nasıl oldu ya? Bende de bunun bir hikmeti var sen. Nasıl geldin? Ben dedi yol kesenlerin dedi eskiyanın reisi bendim dedi. Sonra benim gözlülerin var. bir vilayetten bir kafile çıkınca gözlüler önceden haber getiriyor. Hazır olun. İyi bir mal var. Geliyorlar. Kaç kişi? On beş kişi. Biz de bir kafilenin haberini aldık. Hazırlığını yaptık. Yollarını çektik. Fakat onlar bayağı bize bir direndiler. On kişiyi öldürdük. Beş kişi kaldı. Adamın bir tanesi kafilenin de sahibiymiş malın. çıktı karşıma geldi. Ne istiyorsun benden dedi ya? Ya ne istiyoruz dedi ya. Malını istiyoruz. Malı verirsin. Seni salarız. E zaten bak on kişi öldür. Sence ölme bari. Malını gittiğine yap hatta canını kurtardığına sevinirsin. Hadi senin farkları. Adam bana dedi gidiyor. Sen bana ne yapabilirsin ya? Niye? Benim yanımda Bedir Ehli var. Hadi gülüşüyle ya. Nerede Bedir Ehli var? Ben dedi Resulullah'ın dediğine de çıktığı orduyu yanıma aldım. O orduyla bu yola çıktı. Hadi dokun bakayım. diyeyim. Ben dedi, ben Bedire'ni Medire'ni tanımarım. Bedire'ni kim ya? Ondan sonra tanımar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Başladı Allah'ın eserliği Seyyidine, Muhammeden Rasulü Seyyidine, Bivek, Nusundur, Seyyidine, Tarih, Hüseyin, Osman, Hepsi Bedire. Dört halife, Aşere-i Bivekleri, Hepsi Bedire. Bu 313'ün içinde bunlar. Başladı okumar diyor. O arada bir ordu geldi. Bu evsiye anlatıyorsun. Böyle bir bulut geliyor. Nasıl bir zatlar kılıçlarını kettiler. Biz onlardan on kişi öldürmüştük. Onlar da bizden on kişi hemen öldürdüler. Borsalı sol zumanak atıldı. Kılıç seçilden göründü. Adama dedim ben ettim sen etme yalvarıyorum. Çek bu orduyu. Nereden getirdin bu orduyu ya? Ondan sonra kezde. İstifar ettim, Efendim, bu yola girdim, pişman oldum. En sonunda da ona bu durumu sordum. Deriz ben Bedireli isimlerini biliyorum, hangi yola çıktım onları okuyorum. Onlar benimle beraber geliyor. Kimet istediğim anda yetişiyorlar. O da o zaman. Bazen sen ben sevdesin, bana da bunu öğrettin. Bedireli isimlerini ondan öğrendim. İşte ben de böyle geliyorum. Şimdi hayvan canavar da görse yolunu değiştiriyor. Eskiya da görse yolunu değiştiriyor. Kimse Bedir baş edemiyor. Bunu adam eskiyanın neyi çevre etmiş bu makam Çünkü Bedir ehmini artık itikad ettik, gözüyle görmüş ondan sonra. Şimdi bu hususta daha başka kısalar var. Büyüklerden biri diyor ki, çok namuslu dinler bir çocuğum var. Mübarek çocuk, vezirin oğluyla arkadaştı, vezirin oğlu da bir gün bunu keyfine öldürdü. Allah Allah! Vezirle kim baş edemezsin? Ne yapacağız? Vezire kipsen, ya olur böyle şeylerse ne yapalım şimdi? Öldü, ezeli ki Vezirden bir hak alamıyorum. Padişahatan hiçbir şey alamıyorum mazlum duruma düştüm, çocuğun gitti ben de dedim ki Bedir eline sığınacağım, her gün Bedir el isimlerini okumaya başladım yardım edin bana edin, isimlerini okuyorum, Allah'a dua ediyorum epey zaman geçti ben artık ümidi kesmeye başladım çünkü ben bu ne kraldan ne vezirden bir şey çıkaramayacağım diyeceğim bir gece yattım Bedir el isimlerini okudum yattım, rüyamda bastım iri arızatlar, fakallı, nurani böyle toplandılar bir meclis kurdular. Herkes geliyor benim şu derdim var, benim bu arızatım var hemen görün diyor bak, onun için görülüyor, gidiyor. Herkes görüyor. Ben de bak, aa ne zamandır Bedir elini okuyorum, okuyorum ah Bedir elinin önümde gördüm. Gelir ki, gideyim şu mübareklere, ben de arz edeyim bu çocuğumun durumunu. Bu kadar zamandır. Okuduk işimlerini. Seninle ne var gel bakalım dedim böyle böyle beni zulme uğradım çocuğum öldürüldü intikamını alamam, kısaç alamıyorum kan hakkımı alamıyorum, şey alamıyorum. o şikayet mezinde olan zat ismini bilmiyor dedi ki bunun hazmını getirin bakalım Bize baktım diyor vezirin oğlunu götürdüler de. dediler ki bunun oğlunu sen öldürdün Dedi ben öldüm. Niye öldürdün? Zulüm oldu. Ne diyecek? Yalan söyleyemezsin. Ölüm. Verin şunu elbine kılıcı. Bana benim için diyor. Verdiler benim elbine kılıcı. Sen de kes bunu kafasın dese. Ben de kestim diyor. Kısası yaptık. Bir uyandım ki şehirde dellan bağırıyor. Vezirin oğlu yatağında kafası kesilmiş bulundu. Kim kesti? Rüya, siz baştan rüya diye dinliyorsunuz da, diyorsunuz değil mi hocaların üzeri bir ağrım açıkçası. Rüya ama elin kafa gitti, hakikatte gitti. Bedir yadan yağdan gibi işi bitirirler. Adam diyor ki işin verini yazdım, haça gidiyorum evin kapısına taktım. Haça, haçayda gidiliyor geliniyor o zaman. Evde ulasam dedi. Gittim geldim diyor. Hırsızlarım ne işi başıma geldi. Selamünaleyküm aleyküm aleyküm güzel dedi. Ben hırsızlarım ne işiyim? Oh. Ne alakası var dedi. Yahu dedi sen eve ne koruma yaptın? Bunun sırrını öğrenersin. Ne yaptın? Ya dedi senin iki kere koymaya kalktın. İkisinde de bir duman bulut kılıç kalkan ekip evin dedi tavanına kadar biri çiftti. Tavandan bir gürültü korktu. İki mi? ya dedi ben Bedireyli'nin isimlerini yalnız koydum başka bir şey yapalım dedi. E dedi bu ilim bana yeter dedi. Hayatımın bu daha faydalı bir şey yok. Daha çarlı. Bedireyli'nin isimleri böyle bir hatası var. Böyle bir tesiri var. Kim okursa kim okursa onların isimleri hemen ruhaniyetleri geliyorlar evli Allah'tan bile anlatıyor. Tunus, önlerinde, deyizde, fırtınaya tutuldu. Herkes ağlamağa başladı. Bağırıyor onlar, ağlıyor onlar, öle değil. Bir tanesi bana dedi ki, şurada bir meczup var dedi gemide. Meczup ne demek? Cezbeli. Deli zahmet etsin. Halbuki değil. Şurada bir meczup var dedi. Git ondan bir himmet dua işte dedi. Bak Ben de dedim ne yapalım, ne edelim? Gittim. Baksın gibi uyuyor. Bir millet bas bas bağırıyor öyle. Mâsini, Şeyhülü'l-Ammu'la, Seva'r-ı, Semihül-Alim dedi, ayılırken. Ne oluyor dedi ya? ya dedi, ne oluyor? Ne oluyor? Aferin ya. Bütün millet ölüyoruz, komut çocuk. Sular içeri girmeye başladı. Bakacağız ya. Nasıl uyuyorsun sen ya? Ne oldu? Biri sana biri gönderdik. Hilmet edebiliyorsan et. Ne hilmet edeceğim dedi ya? Verdi bir kağıt, yazdın. Al dedi bunu geminin önüne. Al. Al. Gittim diyor geminin önüne şey sakajam çağıdı. Sakarda kalk. Bir de baktım ki beyaz sarı kuş devenin saç sakallı zatlar geldiler. Gemiyi önünden tuttular. ayıp ayıp göz göre göre tuttular. Bizi sahile çıkardılar. Peki el isimlerini okumaya devam etmeye geleceğiz. Ertesi gün hızlı bir rüzgar çıktı. Daha rahat ben de gemiye döndük. 14 gemi o gece o kenarda battı kırıldı. Hepsi bize hiç olmaz. Hemen geliyorlar, kendi işareti. Çekiyorlar. Çünkü onlar ölmediler. Onlarda büyük tasarruf var. Bugün sen Emir Sultan'ın bir kerametini dinliyorsun, anlatıyorsun. Selan Ermiyanın sensibesini anlatıyorsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle yetişir diyorsun. İman-ı Rabbani böyle pevcut Hepsi doğrudur. Ama Bedir Ehli demek, onların en büyük Ermiyan'dan kat kat kat kat üstün sahabidir. Bunlardaki tasarruf tabii ki böyle olur. Bunlar hemen isimler. İmdat eder. Efendim. Daha yani burada okursanız artık isimlerini okumanın fazileti hakkında çok şeyler görürsünüz. Ben size bir kısmını anlatabiliyorum. Hepsini anlatacak. Baktım. Yok. size siz uzun anlayın. Rahman Efendim yine bak. Askelani Hazretleri anlatıyor. Koca Askelani amcamın oğlunun üstüklere esir düştü. Rumlar onun sivriyesi için çok para istediler. Verme imkanı yok. Bedireli'nin isimlerini dikağıda yazıl ona gönderdim esire. Sen bunları oku ezberle. Devamlı bunların hürmetine dua et. Bize baktım diyor, hiç hizliye lazım değil, bir beş kuruş parası çıktı geldi, dedi sen nasıl kurtuldun ya, dedi nasıl kurtulayım, bu kağıt bana ulaştı, emrettiğin gibi okudum, amel ettim, devamlı isimleriyle dua ettim, ondan sonra bunlar, dediler ki bu ne uğursuz adam, bunun yüzünden başımıza bela geliyor. Belaya girene bakarlar. Beni cirete teslim ediyorlar. Bunu sen ko kollar. Bu esiri sen gözler diyorlar. O helak olur. Öbürüne benim emanet ediyorlar. Onun başka bir hastalık geliyor. peçe böyle belayı bulunca dediler ki, sen git ya, sen git de bir rahat edelim ya. Biz burada birbir şey tekrar de dönüyordu dediler. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> ben bir her gün okuyorum belirlediğimlerini. Kimse bende bakmadı. Halbuki esir. Ama yanındaki var. Dediler. Onu. İnşallah Bunların hangisini okusanız beraber de bir yedi okuruz inşallah. Burada da okuruz, dinlensiniz. Çok güzel oluyor isimlerini. Böyle mesela sayıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a minniyetelüfebü seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve asyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Asyidina Muhammedin. Hübvanullahi ve mecmahinde bir saadatine. Ebi Bekir radıyallahu te'ala. Ve Hummer radıyallahu te'ala. Ve Ruhmana radıyallahu te'ala. Ve Ali radıyallahu te'ala. Ve Talha radıyallahu te'ala. Ve radıyallahu anhu te ve teala Abdurrahman radıyallahu teala ve Şadi radıyallahu teala ve Şeyh radıyallahu teala ve Ali radıyallahu anhu ki hamduka rabbiyata taala ve saliyyuka saydik ya rahmeten rahmet salihler anıldığı yere rahmetler yağar, 363 isim var, 312, çünkü katıldığı rivayet olanların bir rivayeti olsa ismi alınmış, hepsi sahabi, 363 sahabiyi işli pek pek anılıyor, anınca ruhaniyetleri geliyor, hazır bulunuyor, ona göre edepli olmalı, ona göre efendim, şerata muhalif şeyler olan ortamlarda okumamalı, bir günah mekilerinde okumamalı. huzur üzere okumalı, abdestle okumalı. Hepsinin orada Allahu Teala burada hepsi yazıyor. Böylece okumalı. Ondan sonra da pekine dualar yapmalı. Efendim o Arapça dualarda manası var Türkçe'sinde. Elbette rehni. Sizi aracı yaptım. Sizi uzan yaptım. Sizi nit bağladım. Ünü gibi boşa çıkarmayın. Rabbime yalvarın. İşime aracı olun. Benim elimden Son Allah'ın iziyle, Bedir'in nimetiyle dünyada ahirette yetişecekler inşallah. Allah Teala cünnleriyle okuyup amel ettiğin nasip eylesin. İnşallah hiç boş geçmeyin. Mutlaka hangi sıkıntınız var şimdi? Hepinizin sıkıntısı var. Benim başımda ne kadar sıkıntı var. Hep böyle okuyalım inşallah. Düşmanımız çok. Müslüman'ın düşmanı çok. Kuracağımız çok. Biz ne yapalım? Bizim gücümüz yok. Biz Bedir ehline dayanırız inşallah. onların nimetlerine sığınırız. Meşaime havale ederiz. Allah dostlarına havale ederiz. Onlar bu işleri görürler. Biz de kazanırız. İnşallah. Bu kitabın adı nedir? Tevessül ve istigateler. Ne demek? Bedir ehliyle tevessül aracı yapmak. İstigateler demek onlardan nimet istemek demektir. Bu, birçok âlimin kabul ettiği bir ameliyedir, güzel bir faziletli ameldir. İnşallah Rabbin Tebâleke Te dünyada ahiretli himmetlerini, şefaatlerini nasip eylesin. Kadınımıza da, erkeğin için yetiştirsin Allah-u Hangi sıkıntıya düşeriz? olsun inşallah. Yeter ki okuyalım, rafa koyup bırakmayalım, kütüphaneye koyup bırakmayalım. Devamlı mutlaka haftada bir gece okuyalım, özellikle hangi gece okuyalım? Ramazan'ın 17. gecesi ne gecesi? Bedir gecesi, Furkan gecesi, Hak ve Bağsıl'ın ayrıldığı gecesi, Cuma gecesiydi. Ertesi gün 17. gün Bedir muharebesi oldu. allah Teala İslam'ın hakim galip etti. Küfrü, celil etsi, mağlub etti. Şu anda da Rabbin bu büyüklerin ümmetiyle inşallah yeniden Müslümanlara anlil eylesin. Küfrü ve ehlini celil eylesin. Türkiye'de İslam'ın ve Müslümanların aleyhine karışma düşleyenlere fırsat vermesin. Bu büyüklerin himmetiyle onların topluluklarını dağıtsın dediğim elde uğraşsın inşallah. Sizler de böylece duaya devam edin. Şimdi yağmur ihtiyacı var. Yağmur ihtiyacı var. Çok. Dedir elinin içimlerini okuyuz. Gece okuyuz. Değişiklik okuyuz. Düz okuyuz. Hibmet içti. Ya Rabbi bu dostların hürmetine yardım Allah'ım deyin. İnşallah. Bütün kuraklıklar gider, barajlar, dolgolar, kuyular dolar inşallah, sarnışlar dolar. Hangi sıkıntımız var? allah Teala. Ya Bedir Eylül, Bedir Eylül'in içinde kim var? Muhacirler var, ensar var. Muhacirlerin başında kim var? Muhammed Mustafa var. sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir Eylül dediğin zaman bunun başı kim? Muhammed Mustafa var. sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun erkanı kim? Haşereyli beşlere, Dört Galide, Hazreti Hamza, ki burada. Onun ki bu ne demek? biliyor musun? Allah Resulü'nün bütün ordusunu yanına almak demek. Geçen bir ihlaf olur. Allah Teala sağlam intikat verdin bize. Yakın gafiyetinden muhafaza etsin. Gör görür gibi inanmak atıl versin. Allah kendinize rast gelişsin hayal kuratlarımızdan. Nail etsin amin diyendiler. Nar cahimden azat etsin amin. Subhane rabbiyel aleyhile alem vehhaf elhamdülillah rabbil alemin صلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وقامه يجمعين اللهم إنا سلوك الجنة فنعوذفك من النار اللهم إنا سلوك للهك والجنة نعوذفك متخطك والنار اللهم إنا سلوك الجنة Ma qarribi lan, qabli ma hamel. Negozimiz min al-nar. Ma qarribi lan, qabli ma hamel. Allah nasır kımin gayrı ma talebimizimiz muhammed, ﷺ. Negozimiz min terimüttalimimizimiz muhammed, ﷺ. Ben terimüttalim aleyküm velayet. Velayet ne velayet? Vücut ilâ minayi Ya rhammın rahimin, ya rhammın rahimin, ya rahim. Ya rabbim Boyunlarımızı cehennemden azarlayın. Ya Rabbi Recep-i Kerim bizi hayrıla ya! Mirah şehrisinde ruhani mirahlar nasıl evi eyle ya! Berah şehrisinde almak nasıl evi eyle Şaban-ı Şerif'in fezâ edinen aile eyle ya! Berah şehrisinde de ı Kerim'le hayırlı kazalar, kaderler tüm ev hakkında takdir eyle ya! Cenab-ı Kerim'le ya Rabbi dua isteyenlerin bütün Hayırlı kuratlarına naile O da gelmiş buraya. Allah kabul etsin. Ne kadar uzağa gelirse o kadar sevap olur. Çocuğum olmuyor. Dua etiyor. Biz dua ediyoruz. Allah çocuğu olmayanlara hayırlı evde taslim etsin. Ancak biz size Bedir Eylül'in isimlerini öğretiyoruz. Neden? Siz dua edin. Onların isimlerini okuyun. Peşinden yarın bana çocuklar. Bu dostlar bölgede de bakalım ne olur. Allah-u Teala Aleyhisselam sahibidir. Ne muradınız var ki Allah? İhtaneye etsin ama sizde dualara devam edin inşallah Allah var. Adınız fazbu keremiyle. Vatanınızı ve salihdan vatandan iç savaştan dış savaştan mavazayız. Kargaşa çıkarmış yerlerin üzerinden mavazayız. allah Teala askerimize polisimize yardım eylesin. Polis çok çalışıyor, çok ediyor, bütün çetelerle uğraşıyor. Ya Rabbi polise, çok yardım eyle ya, muhafaza eyle ya. Körükler de zettir ya, asker çınırlar Efendim, üç tane asker gün şehit oldu. Her gün böyle şehit haberleri devam ediyor. Bu kanı durdur ya, Rabbi. Mehmet Yivici'ye yardım eyle ya bir çiçekle biliyorlar. Harika da yakametten cemaatlerimizden de vefat edenler var. Abdülkadir 60'lık amca vefat etmiş cemaatimizden. Ondan sonra 35 yaşında bir kardeşimiz Burhan Fırkileri vefat etmiş bak 35 yaşında. Benden geç. Vefat etmiş cemaatta belki sağ olsa gelecekti şimdi. Bir anda öldüğünü gibi görmüyor. E, İyi şey diye kimse efendim seni saklarlar. Ya Rabbi yerlerini biliyorsun, şakirdeki hallerini biliyorsun. Bu cemaate bir kere daha gelmiş olmaların örmetini affeyle ya Rabbi. Öbürleri nur eyle ya Rabbi. Veletiyelerini ya Rabbi. Ne mutluluk bu cemaatlere gitmişik, ne yapmışık ya, sevindir onlara. hediyelerimizi ulaştır, buyurun. اَشْهَدُ اَلَّا اِلٰهَا اِلٰهَا اِلٰهَا اِلٰهَا اَشْهَدُ اَنَّ Bu şehadetleri cevaplar, asker teyitlerimize ve bu cemaatlerimize bu olan h يَا رَبَّ الْعَلَيْمِ وَيَا خَيْرُ الْنَافِضِينَ وَيَا خَيْرُ الْبَاطِحِينَ Sen hepimizin vakitlerimize bereketler ıhsaniye, ömürlerimize bereketler ıhsaniye, ilmimizi amel etsek nasıl eyle, bütün bu kitapları okuyup amel etsek nasıl eyle, boş vakit getirmekten muhafazayız. Eğlence çevrilerini kalplerimizden al ya aslında. Bu film, dizi, maç, sinema, bütün roman, işteklerini kalplerimizden ıshat edelim. Bu ilim ve amel-i salih sevdikleri kalplerinden ilka ile ya. Zikrine, için günah yardım eli yağı, Oruca kâti yardım eli yağı, gece namazına kâti yardım eli yağı. Rabbi gel Akbar. Teala Amin. Teala Rabbi Allahu Akbar. Teala Amin. Teala Rabbi Amin gecesi inşallah. Yani Ramazan'a ne kalıyor? Bir gün kalıyor. Ramazan'da belki gelemeyebiliriz. Ramazan'a bir gün kalarak inşallah 30 Ağustos'ta akşam namazını müteakiben Rabbim buluşmayı nasip eyletin. Sizlere de Allah sıhhat versin, afiyet versin. Bu yolda atacak adımlara kuvvet versin arem yaktır inşallah. Kadın, erkek, cevafımız böylece buluşalım. Allah Teala tekrar buluşmayı 30 Ağustos'ta eylesin abi. Bu arada üyeliği unutmayın. İnternet üyelik kartlarını mutlaka alalım. Yaşlısız anlamıyorsan mutlaka herkesin evinde bilgisayar var. Her gün evinde çoluk çocuğunda internet var. Onlara da açtırırız. Herkesi de dinletiriz inşallah. Böylece bu hizmeti de efendim gayri ayetine ulaşmanı alın inşallah Allah'u rahman. Evet, diğer sohbetleri de kaçırmayın. Çok sohbet oluyor perkembeleri. Hepsini dinleyin inşallah. Euzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Velahba nebiy va yolu kha bi emesha